Ee, kadınların Washington'da ve bütün Amerika'da yaptıkları yürüyüşlere tanık olduk. Onların da uluslararası grev çaresi meydana geldi. <Gülüyor> ee, Biz de aslında e, ilk olarak şunun için toplandık bu sene 8 Mart'a doğru giderken yani 8 Mart gününde her zaman e, burada da yani Türkiye'nin birçok farklı yerinde olduğu gibi İstanbul'da da güçlü kadın eylemleri oluyor ama sadece bir günle sınırlı kalmasın. E, oraya giden e, süreci de e, birlikte yani farklı farklı e, gruplardan, farklı çevrelerden kadınlar birlikte organize edelim ve daha güçlü organize edelim. Hı -hı. Diğeri kaygıyla e, bir çare yaptık, oturduk konuştuk e, ve böyle bir kampanya ismiyle e, ortaya çıktık. Yani 8 Mart'a kadar e, sürecek olan bir kampanya e, ve ilk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 Evet evet. Yok, 8 Mart'ın kendisi zaten hep evet. e, gündüz mitingi 8 Mart platformu tarafından organize ediliyor. Bir sürü farklı kurum bir araya geliyor orada. Fenimiz gece yürüyüşü de organize etmeye talep olan tüm fenimizkiler tarafından yani açık çağrıyla organizasyonu yapılıyor. E, şimdi bu kampanyada da aslında biz birazcık daha hem e, daha şeyden yani e, normalde bir araya e, sadece imza metinlerinde diyebiliriz geldiğimiz işte Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği falan gibi Hı -hı dernekleri de çağırdık toplantılarımıza farklı farklı işte Ankara'da ne bileyim olan kurumlar, kurumlarla da görüştük Kırmızı'na yani işte karşı Müslümanlarla zaten daha önceden de hani birlikte yol yürüyorduk hı hı. olabildiğince böyle herkesin olur diyebileceği bir sözle ve bir yaklaşımla hareket etmeye çalışıyoruz ve bunun aslında büyüyeceğini de düşünüyoruz Yani 8 Mart'a doğru şu anda aslında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 daha doğru ve kolaymış gibi duruyor. Bugünler içinde söylersek gibi. Peki perşembe günü toplantı nerede? Madem onun haberini vermiş oldunuz. Şimdi hı, biz de ee, soralım. Feminist mekanda toplanıyoruz. Hı hı. Hı hı. Kadınlar Birlik Delişli kampanyası için ve bu 8 Mart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 hani böyle e, iç sıkıcı ve iç buraltıcı bir şekilde bir araya gelmekten de çok sıkıldık. Ortam zaten çok çok kapalı içinde bulunduğumuz ortam biraz kendimize neşe katmak için bir araya geleceğiz. Hı -hı. Böyle o yüzden e, umarız e, bir teknik sıkıntı yaşanmaz ve ışık kupan kartımızın etrafında toplanırız. Şahane. Bir de e, elemeyi pankart burada bu kez başka bir haliyle duruyor olacak o zaman ee, bir saat sonra saat 19:30'da Beşiktaş Hakan Pastanesi'nin önünde olacak kadınlar birlikte güçlü grubu Feride Eralt ile beraberdik şimdi yayımızda çok teşekkür ederiz katıldığın için evet ben teşekkür ederim i̇yi günler. yine görüşmek üzere iyi günler